Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi son kaldığımız yerde Şeyh bize bu haftaya kadar olan bölümlerde büyük şirkin ve küçük şirkin çeşitlerinden bahsetti. Hangi fiilin hangi manaya geldiğini ve kişinin İslam'ın ölçüde zarar verdiğinden bahsetti. Bu hafta da Allah nasip ederse bu hafta ve önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Allah'ın kitabındaki bazı ayetlerin tefsiriyle devam edecek. İnşallah. Özellikle bazı ayetleri seçmiş. Bunların Allah Alem, tabi şeyhin irade ettiği şey Allah bilir. Benim zannım odur ki e, bu, bu noktaya kadar anlattığı bölümde e, Allah, Allah SWT, kimin mü olduğunu, kimin kafir olduğunu anlattığı için hidayetle alakalı ayetleri getiriyor burada. Çünkü bunu öğrendikten, anladıktan sonra insan görecek ki iman ehli nedir? Azınlıktadır. Küfür ehli her zaman çoğunluktadır. O yüzden bu hafta ilk getirdiği nas bu bölümde ilk getirdiği ayet inne ke la tahdi men ehsabte ve lakinallah yahdi men yesa ve huve sen sevdiklerini hidayet edemezsin yalnız Allah dilediğini hidayet eder o hidayeti kimin daha layık olduğunu bilendir şimdi en büyük problem müşrik olan insanların en büyük problemi atalarını yakınlarını akrabalarını küfre izafe edememektir yani bu yüzden insanların çoğunun ayakları kaymıştır. Zaten bununla alakalı olarak Abd Abdülmuttalib'in kıssasını getiriyor. Bir ki nas hadisi getiriyor. Onun, Ebu Talib'in ölümüyle alakalı olan kısımları getiriyor. Bunlar ne yapanlar? Bunlar peygamberin davetine yardım eden, peygamberin yanında olan, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme destekçi olan, yalnız iman nasip olmamış, idare nasip olmamış insanlar. Allah Subhanahu ve teala da ayette bu işin kendine ait olduğunu haber veriyor. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gibi kalpler Rahman'ın neresindedir? İki parmağı arasındadır. Allah benzerlerden münezzehtir. Resulullah böyle söyler aleyhissalatü vesselam sahibi hadiste. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Yokalibu keyfe yaşa. Dilediği şekilde Allah onları evirir çevirir. Yani Araplar kalbe kalp demişler. Çünkü bunun bir sebebi var. Mesela bu elimde gördüğünüz bardak, bunun içinde bir sıvı var. Ben buna tuz atsam veya şeker atsam, kaşıkla karıştırmaya başlasam bunun Arapçadaki adı Kallebedir. Şu yaptığım fiilin adı Kallebedir. Yani yavaş yavaş dönüşüm gerçekleşiyor ama nasıl? Yavaş yavaş. Ama Arapçada şu gördüğüm kitabı tam aksi istikamette, ters çevirdiğim vakit bunun adı kalptir Arapçada. O yüzden Araplar kalbe kalp demişler. Çünkü insanın kalbi nedir? Meyyeldir, sürekli değişir. Bu yüzden tabinin büyüklerinden olan İbn Abbas'ın talebesi Tavuz, bir gün mescitte bir tane ile imamı konuştuğunu görüyor. Tavuz o sırada kulaklarını tıkayıp yanındaki talebesiyle beraber dışarı kaçıyor. Talebesi ona diyor, niye böyle yaptın? Sen zaten onun muteziyle bidatçı biri olduğunu biliyordun. Yani neden bunu böyle yapıyorsun? Dediği vakit, dedi ki kalp meyyeldir. Korktum ki kalbimi onun bidata düşer de ben onu def edemim. Bir gün Said İbn-i yanına bir bidatçı geldi ve dedi ki sana bir ayet okuyacağım ya Said. O da dedi ki burayı terk et. Biliyor çünkü o bidatçıdır. Burada bir şey ortaya çıkıyor. Yani ilim ehli münazaradan hiçbir zaman kaçmamışlar. İlim ehli hakkın ortaya çıkıp batının yok olması için her zaman münazara etmişler. Ama karşı taraftakinin niyetine göre davranmışlar. Yani karşı taraftaki art niyetliyse, karşı taraftaki hakkı öğrenmek için değil de kendi bidatını birilerine yaymak için geldiyse, kendi bidatını desteklemek için bir şeyler yapacaksa ve ıslah olmayan bilen bir cinstense ne yapılmaz? Onunla oturup münazara cidal yapılmaz. Başka örnek Bukhara Müslümin'e rivayet ettiği bir hadis var. Bir kadın geliyor Ayşe radıyallahu anhaya diyor ki ya Ayşe kadın diyor namazını kaza eder mi? O da diyor ki Hal sen harici misin diyor. Ne alakası var? Çünkü hariciler demişler bunu kadın namazında kaza eder demişler. Hani hariciler neyle bilinirler? Daraltmakla bilinirler. Bu Orada da daraltmışlar. Demişler ki kaza eder kadın namazını temizlendiği zaman. Kadın böyle sonuncu Ayşe radiyallahu anh ona diyor ki sen harici misin, haruri misin diyor. Soru soranın niyetine göre karşılık veriyor. Normalde Ayşe'nin edebinden olan ve bütün sahabenin edebinden olan şey sorulan soruya cevap vermektir. Oradaki cehaleti, oradaki işte eksikliğini, noksanlığını gidermektir. Ama niyet kasıt farklı olunca ne yapıyor Ayşe onu? Böyle şey yapıyor, kötülüyor, böyle onun sorusunu geri çeviriyor. Sonra bakıyor ki gerçekten kadın öğrenmek niyetiyle sormuş. Kadına bunu kaza etmeyeceğini bildiriyor. İşte aynı şekilde ee, bizimle bizimle cidale gelen, bizimle tartışmaya gelen bizatçılara da Said İbn-i ne yapmış? Demiş ki burayı terk et. Daha sonra diyor ki ya Said Allah'ın kitabından bir ayet okuyacağım. Kendi fikrimi sana anlatmayacağım diyor. Allah rızası için buradan çık diyor. Kulaklarını tıkıyor. Ya bir ayet yani Allah'ın ayetini de mi dinlemiş istemiyorsun? Diyor ki Allah rızası için burayı terk et çık buradan. Talebeleri üzerine yürünce Said Said'in talebelerinin o tepkisini görünce adam dışarı çıktı. Daha sonra dediler ya yani niye öyle yaptın? Adam hani bir ayet okuyacak, okusun, çeksin, gitsin. Said ibnü Müseffet dedi ki: "Kalbim eyledi, kalbim ona meyleder diye korktum." diyor. İşte tabiinin, işte selefin, sahabenin, onun yolunda güzel bir tabi olan insanların hepsinin menheci kalbin kimle oturup kalkarsa, kimle iştigal ederse ona etmesi noktasındaydı. O yüzden Allah İslam dininin aslı olarak müşriklerden beraatı bize öğretti Allah s.a.v. Niye? Müşrikle otura kalka kalp ne yapacak? Müşriğe edecek Fasıkla otura kalka kalp ne yapacak? Fasıha meyledecek. Çünkü kalp meyyal bir şey. Çünkü kalp yerinde durmayan bir şey. Çünkü kalp bir anda böyle tam tersi fikirlere, bir anda tam tersi olacak inançlara dönebilecek bir varlık. Allah'ın yarattığı bir mahluk. O yüzden İslam imanla küfürün arasını ayırmış. O yüzden İslam hakla bahtının arasını ayırmış ki insanların kalpleri berber, beraber olu olağı olmaz, e, beraber olu ola farklı görüşlerde olmaz. O yüzden bakın en kavgalı adam da olsa, en işte birbirine düşman adam da olsa odayı kitleyin kapıyı. Adamları bir hafta ikisini tek başına çıkarmayın odadan. Bak nasıl anlaşacaklar. İki gün kavga ederler, belki gözlerini şişirirler, bir taraflarını kanatırlar önce. Sinirleri geçtikten sonra oturup uzlaşmanın yolunu ararlar. En kavgacı insan da olsa, en sinirli insanda niye? Kalp meyyeldir. Kalp meyleder. O yüzden Allah subhanahu ve teala dedi ki sen hidayet edemezsin sevdiklerini. Yalnız Allah dilediğini hidayet eder. Çünkü Allah kalplerin özünü bilendir. Burada kadere iman ortaya çıkıyor. Burada teslimiyet ortaya. Kader İmam Ali'nin, Ali radıyallahu anhun'un dediği gibi Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. Allah'tan başka kimse bilemez bunu. Ve kader hakkında düşünmek, kader hakkında tartışmak da bize yasaklanmış. Neden? Çünkü Allah subhanahu teala dilediğini yapar. Çünkü Allah yaptıklarından sorulmaz ama bizler yaptıklarımızdan soruluruz. Allah bütün mahlukatı cehenneme koysa, bütün mahlukatı yaksa cehennemde, Gene zulmetmiş olmaz, Allah adaletiyle onlara hükmetmiştir. Gene Allah subhanehu ve teala bütün kulları cennetine koysa, hiçbiri bunu hak ettiğinden değil, Allah'ın rahmetinin yüceliğindendir. Bununla alakalı sayı hadisler çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir abidin, yüzlerce sene ibadet etmiş olan bir abidin, Allah'ın huzurunda, Allah Subhanahu taala ya beni amellerimle hesaba çektiyip amellerine güvenme kısıtasını peygamber bize haber vermiş Aleyhissalatu Adam amellerimle beni hesaba çekilin deyince yüzlerce senedir yaptığı ibadetin sadece daha bir gözün hakkını yerine getiremediğini görünce cehennemin geleceğini anlayınca ya Rabb'i rahmetinle beni hesaba çek, rahmetinle beni hesaba çek demiştir. O yüzden Allah bizi cehenneme koysa ki Allah korusun bizi cehennemden azat etsin Rabbim. Cehenneme konmuş olsa Allah adaletiyle bunu yapmış olur. Allah kafirleri yarattıysa da gene bir hikmete binaen Allah kafirleri yaratmıştır. Kafirler olmasa Müslümanlar Allah'a nasıl yaklaşacaklar? Kafirler olmasa Müslümanlar Allah'ı hatırlayıp, ölümü hatırlayıp, belalarla, musibetlerle imtihan olmayıp nasıl Allah'a yönelecekler? Nasıl Allah'a dönecekler? Allah onları bize imtihan vesilesi kılmış. Allah subhanahu teala kainatta hiçbir şey boşuna yaratmamış. O yüzden... Kimin idarete hak olduğunu, kimin cennet ehli olduğunu Allah s.a.v. daha iyi bilir. Kalplerin özünde var olan iyiliği ve kötülüğü de Allah s.a.v. sadece bilir. Çünkü adam bizi İslam izhar edebilir, mutlakiymış gibi görünebilir, namazdayken uzun tutabilir, kıraatını çok yapabilir, her şeyi yapabilir salih amel alına. Ama kalplerin özünü bilen Allah s.a.v. kalplerin ne kadar temiz olduğunu bilen Allah Teala o yüzden Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu diyor ki Allah kullarının kalplerine baktı daha dünyaya gönderilmeden önce. Daha yerler ve gökler yaratılmadan önce Allah Subhanahu teala ruhları yarattığı vakit Allah Subhanahu teala pardon yerleri ve gökleri yarattıktan sonra ruhları yarattı. İşte orada Allah Subhanahu teala Adem'i yarattı. Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yarattı. Ve insanların hepsini yarattı ceset olarak. Daha onlara ruh vermeden, ruh üflenmeden. Allah onların kalplerine baktı işte o vakit. İbn-i dediği gibi ve en temiz kalp olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini seçti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onu da Resulü olarak gönderdi. Allah diyor gene kullarının kalbine baktı. En temiz kalp olaraktan sahabesinin kalbini seçti ve onları da ona sahabe olarak gönderdi. Bedir'de değilse kalbimizin durumundandır. Kalbimizin temizlik veya pislik durumuna göre dedi. Allah subhanehu teala niye diyor cennette onların birbirlerine karşı kalplerinde hiçbir şey yoktur? Çünkü temizlenmiştir kalp cennettekiler için. Ama dünyadaki insanlar insan bundan emin olamaz. Kalbe neler girer neler çıkar Allah bilir bunları. İbnül Kayn Rahimehullah'ın dediği gibi şeytan kalbe fitne tohumunu eker. Acelesi yoktur diyor. Onu gübreler, sular, büyütür o önce bir fidan olur. Daha sonra büyür, büyür, büyür. Kocaman bir çam ağacı olur, yıkamazsınız diyor. Fidanken yıkmak kolaydır. Dalken kırmak kolaydır. Tohumken yok etmek kolaydır. Ama köklü bir ağaç olduktan sonra yıkmak kolay değildir. O yüzden şeytan birine karşı kini, birine karşı düşmanlığı, birine karşı hasedi kalbi eker. Ama hemen bu ortaya çıkmaz. Belki üç sene sonra, belki beş sene sonra. Ona tohumu ekecektir, ekecektir, yeri geldiğini ortaya çıkartacaktır. Sahabede dahi bu böyleydi Mesela Ebubekir radıyallahu anhu, Ömer radıyallahu anhu, Peygamberin huzurunda bir meselede tartışıyorlar. O diyor böyle olsun, o diyor böyle olsun. Biri diğerine ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki sen zaten hep bana muhalefet ediyorsun diyor. Bak bu sözün altında müthiş bir geçmiş yatıyor. Daha önce bazı şeyler olmuş. Ebubekir böyle olsun demiş, Ömer böyle olsun demiş. Üzeri kapatılmış. Ama şeytan kalbe tohum ekmiş. İkinci bir olay olmuş, sulamış. Üçüncü bir olay olmuş, sulamış. Peygamberin huzurunda bu patlıyor, ortaya çıkıyor. Abu Bakr Ömer gibi radiyallahu anhuma, ümmetin en faziletli iki insanı. Peygamberin haber verdiği gibi aleyhissalatü Onlar dahi kalplerinde böyle şeyler yapabiliyorsak, bizim gibi zayıf insanların kalplerinde Müslümanlara karşı, İslam'a karşı ve Başka noktalarda neyler bulunabilir? Kinler, hasetler, çekememezlikler, kalp hastalıkları hepsi bulunabilir. İlla rahimehullah Allah rahmet ettikleri bundan kurtulurlar. Allah onların kalplerini temizler, Allah onları arındırır. Biz geçen bir iki ders önce mescidi zırarı işlerken Allah ayette ne diyordu? O takva mescidinde temizlenmeyi isteyen erkekler vardı diyordu. Temizlenmeyi isteyen. Allah subhanahu teala kimin kalbinde neyin iradesi olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden velev alim Allahu fihim hayran la esma'ahum Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. İşittirse dahi onları yüz çevirirlerdi. Allah buradan ne görseydi hayır görseydi. Nerede görecek? Kalpte. Hırs görseydi hakkı ulaşmaya, hırs görseydi hakkı irade etmeye Allah Subhanahu taala verecekti. O yüzden Allah hidayete layık olan kalpleri çok iyi bilir. O yüzden o kalpleri Allah hidayet eder. Benim anam, benim babam, benim amcam müşrik iseler Allah spanaten sonsuz hikmeti dolayısıyla Allah onlara müşrik öldüyseler Allah onlara bunu takdir etmiş Allah spanatale onlara zulmetmemiştir adaletiyle bunu yapmıştır. O yüzden bana düşen onları hidayete çağırmaktır. yoksa ben hidayet makinası değilim. İnsanlarda böyle bir tavır var kendilerini hidayet makinası zannediyorlar. Hani önüne tuttuğuna, her tebliğ yaptığına üçüncü, dördüncü tebliğden sonra Müslüman olacak. Bırak kardeşim yoluna gitsin. Herkes Müslüman olsa kim cehenneme girecek? Allah subhanahu wa ayette öyle bir tablodan bahsediyor ki Yubassarunahum yavaddülmucrimuleviyak dedi O gün fidye verecek Müsl mücrim Yalma izin bir azabi bi beni çocuklarını fidye olarak verecek ki o azabtan kurtulsun ve sahibeti ve ahi Arkadaşlarını, kardeşlerini Vafatilatiyeti ki tövbe Allah'la arasını ayıran her şeyi. Ve men fil ardı Sonra yer yüzünde kim varsa al ya Rabbi, hepsini cehenneme koy beni çıkar diyecek insan. Bak müminleri de veriyor yanında Hani benim anlattığımda müminler bir de kafirler o yüzden diyorum bırakın onlar iman etmiyorsalar onlara kalmış bir şey yani. Zaten herkes iman etse cehenneme kim gelecek? Allah'ın hak bir sözü var. Velakad <gülüyor> temme ve لو شاء ربك لجعل cehennemi cin ve insanların hepsiyle tamamen dolduracağım diye Allah'tan hak bir söz çıkmıştır. Bu Allah'ın hak sözüdür. Allah kimin hidayete layık olduğunu daha iyi bilendir. Çünkü insanda sevdiğini hidayet etmek gibi bir istek doğacaktır. Neden? Ahireti bilen Cehennemin şiddetini, azabını bilen bir adam sevdiğinin oraya girmesini istemeyecektir doğal olarak. Oradan kurtarmaya çalışacaktır. Allah da buradan uyarıyor bizi. Sizin elinizde değil. Bu iş Allah subhanahu teala'nın dilemesindedir. Ve Allah bize Yusuf suresi 103. 103. ayette وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ mu'minin Sen ne kadar hırslı olursan ol, insanlar çok iman etmeyecekler diyor. İnsanlara çok mümin olmayacaklar. Allah'ın hak, peygamberi söylüyor Allah subhanahu teala'ya. Bu, bu sözü. Bize de söylüyor onunla beraber. Hiçbirimiz peygamber kadar takvalı değiliz. Bir dünya günahımız var. Hiçbirimiz peygamber kadar güzel anlatamıyoruz. Hiçbirimiz peygamber kadar etkileyici değiliz. Hiçbirimiz peygamberin Allah'a yakın olduğu kadar yakın değiliz ama peygamber bile nice müşrikleri anlatmış ama hiçbiri iman etmemişler. Kendi amcasını anlatmış, düşmanlığı olmayan biri ona dahi hidayet edememiş. Allah bize bunu hatırlatıyor ki bu iş sizin işiniz değil. Size düşen tıpkı rızıklıkta vesileleri kovalamak olduğu gibi bu mesle, bu meselede de vesile olan şeyleri kovalamaktır. Yani onları anlatmaktır. Allah dilerse ne yapar? Hidayet eder. Ve şu ayetle nasıl cem ederiz peki bu hidayet meselesini dersek? Şura Suresi 52. ayet. Ve inneke letehdi ila sıratim müstakim. Allah peygambere diyor ki, ale vesselam şüphesiz ki sen doğru yola Hidayet edersin diyor. Peygamber'e diyor. Yani nasıl Cem edeceğiz bunları? Yani peygamberin çağırdığı yol hidayet yoludur. Peygamberin çağırdığı kurtuluş yoludur. Hidayetin yoludur. Ta kendisidir. Allah burada bu manada söylemiştir. Yoksa peygamber kimseye hidayet etme etkisi yoktur. Peygamber de olsa başka bir veli de salih de olsa hidayet sadece Allah'a ait bir şeydir. Gene şeyhın bu bapta aynı meseleyle paralel olarak getirdiği diğer nasıl şu hadis. sahihte gelen hani İbnü'l-Müseyyeb Said İbnü'l-Müseyyeb onun babası an ebihi o da babasından dedesinden nakletmiş Said İbnü'l-Müseyyeb tabi'nin tabiinin büyüğü az önce o bidatçıya o tavrı takının tabiinin büyüklerinden fakihlerinden e, mutlaki imamlarından bir tanesi. Onun babası ve dedesi var. Onlar da sahabeler yani yema birazdan gelecek yema ve gazvesine falan katılmış. Yani ce, soy olarak, aile olarak temiz insanlar. Said İbnül Müseyyeb'in e, babası o da babasından naklediyor. Kal lemme hadarat vefat. Ne zaman ki Ebu Talib'in vefatı geldi, ne zaman ki Ebu Talib'in ölümü yaklaştı, ce sallallahu aleyhi Peygamber Efendimiz onun yanına geldi ve dehu Abdullah İbn Ebi Ümeyye. Abdullah ibni Ebu Umeyye onun yanındaydı ve müşriklerin büyüğü bu. Ve Ebu Cehil o sırada yanındaydı feqaale lehu dedi ki: "Ya ammi kul la ilahe illallah. Ey amcacığım, la ilaha illallah de." Kelimeten uhaculeke biha 'indallah. Allah katında onunla hüccet getireyim. Yani Allah katında o Allah katında hüccetim olsun sen senin için şefaat dilediğim vakit. Feqaale lehu İkisi dediler ki, Ebu Cehil'le kim? İbni Ebu Umeyye. <gülüyor> Etergabu an milleti Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Fea'ade aleyhin nebi. Peygamber satsan tekrar, Kul, La ilahe illallah ya ammidiyef. iade etti. Fea'ade. <gülüyor> Onlar da iade ettiler söyledikleri sözü. Yani Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Fekâne âkhilü mâ kâle huve alâ milleti Abdülmuttalib. Son söylediği söz de Ebu Talib Abdulmuttalib'in dini milleti üzeredir sözüyle. Ve ebe en yakul la ilahe illallah la ilahe illallah demekten yüz çevirdi. Ve kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Es'afir enneleke ma lem unha anke. müddetçe senin için istiğfar dileyeceğim." azza Allah o sırada şu ayeti indirdi: "Vamma ma kana lin-nebi ve'l-ledine amanu en yestaghfiru lil-müşrikîn." müşriklere istiğfar dilemeleri yakışmaz. Velau kânu yakınları dahi olsa minber mertebeyne lahum onlara şu beyan olduktan sonra ennahum ashabil cahim cehennemlik oldukları beyan olduktan, ortaya çıktıktan sonra ne olmaz? Hiçbir peygambere ve yanındaki müminlere müşriklere istiğfar dilemek yakışmaz. İşte bu ayet e, nazil oldu. Başka bir rivayette de şu ortaya çıktı. Kafes suresi 56. ayet e, diyorlar tefsirciler, müfessirler bu ayet de bu vakıa üzerine indi. Sen sevdiğini hidayet edemezsin ama Allah dilediğini hidayet eder. Allah kimin hidayete layık olduğunu dahi iyi bilendir. Az önceki Kasa suresindeki ayet. Şimdi bu bu bapta getirdiği ikinci naslı ve buna üzerinde saatlerce konuşulması üzerinde çok çok tefekkür edilmesi gereken bir hadis. Çünkü Mekkeli müşriklerin ileri geleni olan, lideri olan iki tane adam bugün Müslüman olduğunu iddia eden, bugün İslam iddiasında, ilim iddiasında olduğunu iddia eden insanlardan daha iyi bu dini anlamışlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcasına La İlahe illallah de dediğinde Ebu Cehille İbni Ebu Umeyye diyor ki Etergaba millete Abdülmuttalib Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar. Çünkü biliyorlar ki la ilahe illallah demek batıldan yüz çevirmek demek. Abdülmuttalib'in dini ne peki? Abdülmuttalib'in dini belli. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman fil ordusuyla beraber Ebrehe'ye diyor ki benim develerimi bana ver. O da diyor sen ne ahmak adam? Ben senin ticaret merkezin olan Kabe yıkmaya geldi. O işte Allah'ın evidir diye sahip çıktığın evi yıkmaya geldi. Sen bana kalkmış diyorsun bana develerimi var. Ebrehe de şey Abdülmuttalib ona ne dedi? Ben develerin Rabbiyim. Ben sahip olduklarımı istiyorum. O evin sahibi Allah'tır. O evini korur." dedi Bu Abdülmuttalib'in sözüdür. Yani Ebu Talib'in üzerinde öldüğü dinin itikadıdır bu. Kabe'nin sahibi Allah, Kabe'yi korur. Bugünkü Müslüman'ın diyenlerinin bile bu kadar itikadı yok. Kıyamete doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Bukhar Müslim'in ittifak ettiği hadiste, Ayşe'den gelen hadiste olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamete doğru bir ordu Kabe'ye yürüyecekler. Kabe'yi yıkmak için. Allah onları yerin dibine batıracak. Ayşe dedi ki, Ya Resulallah, onların arasında hani ticaret için oradan geçen, Yolu düşmüş oradan geçen zorla çıkarılanlar olacak onlar. Onlar da yerin dibine batırılırlar. Allah niyetlerine göre diriltir onlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü insanlar neden korkuyorlar? Aman Amerika Kabe'yi yıkacak. Aman işte İsrail oraya saldıracak. Vallahi dün Ebrehe'den koruyan Allah bugün de onları şerrinden koruyacaktır yani. Onu yapabilirler. Ona teşekkür edebilirler. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaadi var. Allah onların hepsini yerin dibine batıracak. İçlerindeki insanlarla beraber. Ve Abdülmuttalip buna itikat eden bir insandı. Bugün Müslüman'ın deyip buna inanmayan insanların aksine Abdülmuttalip buna itikat eden bir insandı. Ve Mekkeli müşrikler kendilerine humus diyorlardı. Ne demek humus? Hamasetli gençler diyorlar ya, sebebi bu. Humus bir şeye katı katısına bağlanmak demek. Ve Mekkeli müşrikler, kureşliler diyorlardı ki biz Allah'ın veli kullarıyız. Humusuz biz diyorlardı. Çünkü Allah evini korumayı görevini bize vermiş diyorlardı. Böyle bir Abdülmuttalib'in dini var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe yaptığı yani vakfe dediği durmak Arafat'tan indikten sonra o vakıf vukuf yaptığı durduğu yerde diyor ki sahabetine burada durmayın çünkü müşrikler hac yaptıklar zaman burada vukuf yapıyorlar da gidin orada vukuf yapın diyor. Müşrik bir taife, müşrik bir topluluk Abdülmuttalib'in dinini hac var, Allah'a iman var, Allah'ın evine olan iman, Allah'ın evi olduğuna itikat vesaire vesaire. Birçok şeyde itikat ediyorlar ama şirk üzereler. Ve Resulullah ona diyor ki, la ilahe illallah de, o da diyor ki, Ebu Cehil ve İbni Ebu Umeyye, Abdülmuttalib'in dininden yüz çeviriyorsun? Çünkü la ilahe illallah demek bunu beraberinde getiriyor, müşriklerden biri olmaya gerektiriyor. Bugün la ilahe illallah deyip de Allah'tan başkasına ibadet eden, Allah'tan başkasına ibadeti çeşitlerine sarf eden müşriklere Müslüman diyen, onları kendi din kardeşi sayan, onlarla beraber hareket etmeyi kendilerine caiz kılan insanlar, Ebu Cehil kadar, İbni Ebu Umeyye kadar İslam'ı anlamamışlar. Çünkü İslam'ın aslı, El ve min İslam şirkten ve şirkin ehli olan müşriklerden beraat etmektir. Beri olmaktır, uzaklaşmaktır İslam. Bunu Ebu Cehil anlamış, İbni Ebu Umeyye anlamış ama bugün İslam'ım diyen insanların ekserisi ama ekserisi yapmamışlar anlamamışlar. Ve burada dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da şurası Ebu Talib'in dedesi olan Abdülmuttalib'i cehennemde saymayı kendine yedirememesidir. Çünkü biliyor ki La İlahe İllallah şahadetiyle beraber buna da itikat etmesi gerekir. Neden Resulullah sellem bu kelimeyi söyle ki Allah katında hükretim olsun dedi? Yani manasıyla, gereklilikleriyle beraber. Yoksa kelimeyi sadece telaffuz etmek değildir yani. Bu La İlahe İllallah kelimesini dilinin söylemesiyle kimse Müslüman olmaz. Ama Peygamber o kadar açık bir davet yapmıştı ki Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Talip biliyordu La İlahe İllallah dediğinde bütün putları kırması gerektiğini. Bütün atalarının cehennemde olması gerektiğini, ikrar etmesi gerektiğini hepsini biliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir tane adam geliyor. Diyor ki seni ve senden öncekileri gönderen Allah, Allah adına yemin eder misin bana söyle seni Allah mı gönderdi? Diyor ki Allah'a yemin ederim ki beni Allah gönderdi. Peki seni ve senden öncekileri gönderen Allah'a, Allah adına yemin eder misin ki Allah seni neyle gönderdi? Diyor ki putları kırmak. Putları kırmak ve bunların yaptıklarının batıl olduğunu söylemek. Yani atalarımızın batılda olduğunu ikrar etmekle. Ne batıl? Şirk üzere olduklarını ikrar ya. Yani? Hani Allah ayette diyor ya ya atalarınız hakkı idrak edememiş insanlar iseler, ya atalarınız hakkı anlayamadıysalar. Ben 65 yaşındaki neneme tevhidi anlattım. Bana en son dedi ki Oğlum dedi senin dediğine göre dedi benim babam da kocam da dedem de hepsi cehennemdeler dedi. Ben öyle bir dini kabul etmiyorum dedi. 65 yaşında. Tevhid anlattım ha demedim baban kafirdir cehennemin dibindedir. İşte e, kocan öldü kafirdir cehennemin dibindedir demedim yani. Tevhidi anlattım. Kimin müşrik olduğunu anlattım. O da hemen düşünüyor. Hesaplıyor. Biliyor ki kocası da atası da ateşte ver. Ve İslam'ı bu yüzden kabul etmediler. Peki bu sadece benim neneme ve Ebu Talib'e az bir şey mi? Yok. Bütün müşriklerin ortak noktası burasıdır. Şeytan onlara buradan gelmiş. Mi? Musa aleyhisselam Firavun'a gidiyor. Firavun'a tevhidi anlatıyor. Tabi Firavun pislik. Bütün müşriklerin ortak özelliği var. O da tevhid anlatıldığı zaman olayı farklı noktalara çekmektir. Yani Ya sen geçen gün böyle dememiş miydin? Sen şunu yapmamış mıydın? Yani meseleyi dağıtacak ki Orada dinleyen insanlar odaklanmasınlar ve tevhide anlamasınlar. Musa aleyhisselama Firavun diyor ki ya diyor Musa sen kekemesin diyor. Ona tevhid anlatıyor diyor alemler Rabbi Allah'tır. Hüküm Allah'a aittir. Yalnız ona ibadet etmen lazım. Ya sen kekemesin Musa diyor. Ne alakası var meseleyle? Hiçbir alakası yok. Adama tevhid anlatıyorsun sen niye cuma kılmıyorsun diyor mesela sana. Ya bir tür başka mesele konuşuyoruz. Cuma'yı konuşmuyoruz ki mesela. Ama niye o Firavun'un torunu? Onun selefi, onun geçmişi firavun. Aynı yolda yürüyorlar onlar. Meseleyi dağıtmaya çab çabalıyor. Baktı ki firavun iş başka taraflara gidiyor. Musa aleyhisselam tevhidi anlattı. Yandakiler uyanmaya başladılar. Herkes nefsine döndü. Çünkü İbrahim aleyhisselam Nemrut'a dediği zaman sen de güneşi o zaman batıdan getir. Benim Rabbim doğudan getiriyor. Ve bu hiterledi kafar. Kafir apışıp kaldı diyor Allah. Veya işte putlarını kırdığı zaman Dediler, ya İbrahim sen mi yaptın? Efeal teheze bi alihetine ya İbrahim. Sen mi yaptın ya İbrahim ilahlarımıza dedikleri vakit? İbrahim Aleyhisselam büyü yapmıştır ona sorun dediği vakit. Dediler ki o konuşmaz, bilmiyor musun? O zaman konuşmayan, duymayan şeyleri mi ibadet ediyorsunuz dediğinde Allah diyor ki hepsi nefislerine döndüler. Anladılar ama nefislerindeki yücelik ve kibirden dolayı reddettiler. Firavun da Musa Aleyhisselam'a diyor ki Kale feme belur kurunel ule Taha suresi 51. ayet. Tam Musa anladık sen şu geçmişler nerede onu bir söyle bakalım diyor. Atalarımız nerede? Geçen ümmetler nereye gittiler? Biliyor çünkü anlattığı şeye göre onlar da cehennemdeler. Yandakilerin de öyle bir zaafı var. Yakınlarını cehenneme izah etmekten korkuyorlar. Bugün insanların tevhidi anladıktan sonra ya biz anamıza nasıl müşrik diyelim, babamıza nasıl müşrik diyelim, karımıza nasıl müşrik diyelim, kocamıza nasıl müşrik diyelim... Sevdiği anlıyor kimse salak değil. Kimsenin anlamadığı falan da yok ha. anlamıyor falan değil bunlar. Anlıyor da adamın işine gelmiyor ki. E öyle olsa arkasında namaz kılmayacak. Öyle olsa karıyı boşayacak. Öyle olsa kocayı boşayacak. Öyle olsa hayatına tatbik etse bu sefer efendime söyleyeyim çocuklarla akrabalarla arası açılacak. Başka işte emniyet sıkıntılar başına gelecek. 50 tanesi beraberinde geliyor. İnsanlar bilmiyorlar mı lâ ilâhe ne olduğunu? Yok. Elhamdülillah gayet iyi biliyorlar. Gene aynı şekilde Allah Teala Zukhruf suresi 23. ayet. Ve kezer kemâ arsalnâ min, min Biz senden önce bir beldeye hiçbir korkutucu göndermeyelim ki ille qâlû mutrafûhâ illâ wajadnâ ummetin. Kesinlikle şöyle demişlerdir. Biz babalarımızı bir yol üzere bulduk ve innâ 'alâ Biz de onların yollarına uyuyoruz. İşte insanların ekserisinin hidayeti kabul etmemesinin sebebi budur. Aynı şekilde Allah Sübhanu ve Teala Safat suresi 35 36'da diyor ki: "İnnehum kanu iza qila lehum la ilahe illallah yastakbirun." Onlara la ilahe illallah dendiği zaman kibirlenirdiler. Yani bu sadece lafız değil. La ilahe illallah anlatıldığı, la ilahe illallah izah edilip şerh edilip onların insanların önüne serilince onlar kibirlenirlerdi ve yekulune ve dellade ki e inna latariku ali mecnun biz bir şair için bir deli için mi dinimizi terk edeceğiz dediler. Peygamberi çünkü öyle diyorlar aleyhissalatü vesselam. Biri diyor şair, biri diyor mecnun. E şimdi biraz isimleri değişmiş. Biri diyor terörist, biri diyor çocuk, biri diyor bilmem ne. Öyle değil mi? İnsanlara hüccet gelmiş, delil gelmiş, burhan gelmiş, Allah'ın dini gelmiş ama bir takım isimler takarak biz bu deli yüzünden mi terk edeceğiz? Bir tane şeye uyup e, dinimizi bırakacağız? Niye bütün müşriklerin ortak noktası burayı burasıydı ve Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştı bütün müşriklere? Hüccetini resulleriyle ve e, nebi kitaplarıyla Allah ikame etmişti hepsine. İbnü'l rahim olan İlamu'l Vakı'inde dediği gibi kul ikrar etsin ister ikrar etsin ister ikrar etmesin Allah Subhanahu ve Teala'nın onlara resuller göndermek, kitaplar indirmekle beraber ve ona ulaşma imkanıyla beraber Allah kulları hücceti ikame etmiştir diyor. Nur Kayyim ve bunu kulun ikrar etmesi vaciptir onun üzerine diyor. Allah bu müşriklere göndermiş ama bunlar ne yapmıyorlar? Allah'ın hikmeti gereği anlamıyorlar. Onlar çünkü cehennem için yaratılan insanlar. cehennem e, azabından Allah'a sığınırız. Şimdi burada bu meselede ayetin nuzul sebebiyle alakalı birkaç rivayet var. Onu da söyleyeyim. E, Ebu Talib'in işte hakkında nazil olduğunu, peygamberin onun için istiğfar dilediğinden falan bahseden rivayetler var. Ama ayetin nuzul sebebi hakkında çok rivayet var. Ve bunların hepsi de farklı farklı vakıaları anlatıyorlar. Ama vakıaların farklı farklı olması, yani nuzul sebeplerinin farklılığı, alınan ibretini yapmıyor? Değiştirmiyor. Yani nuzul sebebinin ayetten çıkartılan hükme bir tesiri yoktur aslında. El-ibratı bi-onvamu'l-lafzile bi hususu sebeb. Ayetten alınan ibret geneldir, iniş sebebine özel değildir diye yani. O yüzden hani biz Maide 44'ü e getirdiğimiz yok. O Yahudiler için inmiş falan filan zırvalıyorlar ya. Veya başka ayetler. O bilinen meşhur bir tane örnek. Nuzul sebebinin ayetin, ayetten yapılan istimdata çok bir etkisi yoktur yani. Yerine göre önemlidir. Ama dikkat edin ayetlerin nuzul sebeplerine bakın. Hep farklı farklı kıssalar görebilirsiniz. Mesela Maide 44'e bakın. Bir rivayette işte. Ee, Yahudilerin arasında bir anlaşmazlık çıkmış. İşte rejim meselesi hakkında indiği söyleniyor. Bir rivayette başka falan kabileyle falan kabile arasında olmuş. On hakkında inmiş. Yani hep bakıyorsun ayrı ayrı meseleler ama birbirlerine benziyorlar. Çıkarılan sonuç bir tane. Yani genel olarak Allah indirdiği hükmetmemek ne? Büyük küfür. Yani burada kastı İbn-i Abbas'ın sözü kufrunduğuna kufur. Onlar hep İslam şeriatında Hükmeden İslam Mahkemesi'nde sadece bir meselede el kesmeyen, el kesmesi gerekirken veya işte sopa atması gerekirken sopa atmayan bir hakimin hükmü. O noktada da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur ama bununla kafir olmaz. Tabi sahabe arasında da ihtilaf var. İbn-i ve alıp Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sorulduğunda olduğunda kafirdir diyor. İbn-i Abbas dune kufurdur diyor. Küçük küfürdür yani haramdır diyor. Allahu Alem. Ama sonuç itibariyle ayette irade edilen şey bu değil. Buna benzer bütün ayetlerde nuzul sebebiyle alakalı gelen farklı şeyler, e, ayetten çıkarılan sonucu çok fazla ne yapmaz? Etkilemez. Ve Ebu Talib'in hükmü noktasında bu yapılan rivayetlerde neye reddiye var? Şialara reddiye var. Şialar niye Ebu Talib Müslümandır diyorlar? Çünkü Ali'nin babası, Radiyallahu anhu. Yani Ali radıyallahu ailesine kesinlikle hani küfür öncesi için tabi. Ailesi derken hanımı çocukları hepsi Müslümandı. Ehli seviyoruz. Ehli beyti sevmeyen Müslüman olamaz. Ehli sevgisi imanın gerekliliğidir. Ama şiaların yaptığı gibi taparak değil. Sadece hak ettikleri sevgiyi onlara göstererek olur. Şialar bu baptan Ebu Talib'in kafir olmadığını iddia ediyorlar. Hatta Suheyl'i gibi bazıları kitaplarında yazmışlar. Bazı rivayetler getirmişler. Ebu Talib'in Müslüman olduğunu, Müslüman öldüğünü. Ama bunların hiçbiri merju. Racih tercih edilen görüşler değildir. Ebu Talib küfür ölmüştür. Özellikle bu diyanet çevresinde bununla alakalı şeyler var. Ee, bazı çalışmalar var. Bu hadislerin senetlerinin munkatı olduğunu falan söylüyorlar. Şöyle bir şey var. Dedim ya hadis kimden geliyordu? Said İbni dedesinden geliyordu. Orada biraz atıyorlar. Niye? Çünkü mürsel hadis bu hadis. Mürsel hadis ne demek? Sahabenin irsal yaptığı hadis. Yani sahabe bir hadis anlatıyor. Yani şey tabiin bir hadis anlatıyor tabiin sahabenin çocuğu sanki peygamberle oradaymiş gibi anlatıyor aslında bir sahabeden duymuş öyle değil mi? Ya eğer sahabe bir söz söylüyor sanki peygamberin sözü gibi hiç demiyor peygamber böyle dedi diyor biz şöyle yapardık mesela ırsal yapmış bir üste kaldırmış hadisi mürsel hadis süccettir cumhur ulemanın yanında yani delildir. Üç cet derken onu kastediyorum. Ve Said İbnül Müseyye bin Mürsel hadisleri hakkında bütün fukaha demiş, ittifak etmiş, icma etmişler ki Said İbnül Müseyye bin Mürsel hadisleri en sahih Mürsel hadistir demişler. Tabi burada işin içine hadis ıslahı giriyor. Diyanet çevresi mutezili olduğu için, kelamcı oldukları için, hadise karşı e, küfür, kafirlik içerisinde oldukları için bu rivayetlerin hepsini silip Ebu Talib'in Müslüman olduğunu var. O yüzden dikkat edin Muhtezile ile Şii arasında bir yakınlık vardır. Yani bu sebeplerden dolayı. Hadise karşı bakış açılarından dolayı. Çünkü Şialar da ehli Sünnetin kaynaklarının hep batıl olduğunu iddia ediyorlar. Ama sonuç itibariyle Ebu Talib ne üzere ölmüştür? Küfür üzere ölmüştür. Yani sonuç Allah dilediğini hidayet eder. Allah dilediğine hidayet verir. Hidayet bizim elimizde değil. Biz hidayet makinesi de değiliz. Ve mâ 'alâ Resullere düşen şey ancak apaçık bir tebliğdir. Allah subhanu teala içimizden hem bizleri hem ehlimizden, ailemizden, akrabamızdan müslümanlar çıkarsın. Çünkü o müslümanların İslam'a hizmeti olur. Nebi sallallahu anhu'nun Ali'nin, Abbas'ın, İbn Abbas'ın radıyallahu anhum yani amcalarının, amca çocuklarının iman etmesiyle nasıl ona destekçi oldularsa, bizim akrabalarımızdan da Müslümanlar çıkması bize yardım, ve menfaat sağlayacaktır. Rabbim bizi ıslah etsin, iman versin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Wa aakhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alemin subhanakallahumma bihamdik eshedu allai lahi